Günaydın Bir Dolap kitabı hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Ee, gündemle yakından ilgili olabilecek, yani gündemle derken yaşadığımız dönemle yakından ilgili olabilecek, e, ilgili olan olabilecek diye bir e, kitap seçtim. Gün Işık Işı kitaplığından çıktı bu kitap yakın zamanda. Angelina Netti tarafından yazılmış. Ve Nilüfer Uğur Dalay tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Düşler Sirki. Kitabın adında işte Düş ve Sirk var. Ve hani bunun çağrışımı herhalde herkes için değişiyordur tabii ama hani böyle bir hani oyunlu, eğlenceli falan bir çağrışımı olsa gerek temel olarak. Evet, oyunlu, eğlenceli bir kitap. Ama tek meselesi bu değil. E, kitap ilginç bir kentte geçiyor. E, yeni şehir burası. Bir de eski şehir var onun karşısında. İşte yeni şehre taşınılmış. Bu, bu e, şehirde yaşayan Giacomo adlı bir çocuk var. Kahramanımız Giacomo. E, babası fırıncı Giacomo'nun. E, ve hani o hala fırıncı olması e, aslında... Mucizevi sayılabilir yaşadıkları ortama göre. Onu da nedenini anlatacağım biraz sonra. E, Jackon'un en önemli özelliklerinden birisi sürekli burnunu karıştırması. Hı. Çok hassas bir burnu var. Çok iyi koku alıyor. Bunda belki babasının fırıncı olmasının büyük etkisi var. Çünkü her sabah e, taze ekmek kokularını duyup fırlıyor yataktan kalkıyor ve mutfağa koşuyor. Yani erken kalkmakla ilgili hiçbir motivasyon problemi yok. yani <gülüyor> düşün. Burnu nedeniyle ama yani burnu o kokuları alır almaz böyle titreşmeye başlıyor dolayısıyla da burnunu karıştırıyor annesi çok kızıyor herkes çok kızıyor arkadaşları alay ediyor öğretmeni alay ediyor kızıyor filan ama bir türlü onu anlamıyorlar yani iyi çeken bir baca gibi tertemiz olması lazım burnunu yani, <gülüyor> e, bunu kimse anlamıyor bir türlü bu arada yaşadıkları ortamdan biraz bahsedeyim işte bu yeni kent böyle e, hani şey gibi e, alışveriş merkezinin konut versiyonu gibi bir şey e, kentin bir kurucusu var ...daha doğrusu kurucu aile var. Ee, i̇şte Bay Plum başında... ...bu e, şeyin... ...söyleyeyim... ...kentin e, başında. E, ve Bay Plum... E, ...kentin kurucusunun torununun... ...torununun torununun torunu gibi bir şey. Kentin kurucusu da... ...yani ta o zamanki Bay Plum, e, işte ...o zamanki krala yaptığı... ...yanlışlıkla yaptığı... ...tutkallı kurabiye sayesinde... ...şansı dönen bir aşçı aslında. Hı hı fakat sonradan işte hani e, hani hep böyle hikayeler vardır ya biz e, işte holdingimiz var ama biz eskicilikten geliyoruz falan hmm. diye öyle özellikle 80'lerin sonlarına doğru falan çok böyle gündemde olan böyle konuşmalar vardı hep. E, onun gibi bir hikaye yani. Sonuçta şehri şehrin sahibi sayılabilir. Şehirde işte bütün evler evlerin e, sahibi Bayplam. E, bütün fabrikaların sahibi Bayplam. Bütün üretilen yiyeceklerin sahibi By Plum. Hı hı. Her şeyi o üretiyor. Her şey olsa sakın. Ve iyiliksever By Plum lakabını almak için bir radyo programı var. İsteyin verelim diye böyle. <gülüyor> bir radyo programı var falan. Ve hani doğrudan onun sözleriyle söyleyeyim. Şehirde her şey sentetik yani öyle düşün. Paketlenmiş her şey. Bir babası var işte Jacob'un'un hala ekmek yapan. O da zor dayanıyor. Ve Plum'un kendisi hani şöyle şeyler söylüyor. Mesela çöpten işte kedi köpek yemi ...yiyecek falan üretiyor. Yani her şeyin, sinirin yağını çıkarma vesaire... ...bu tam çağımızın hastalığına denk gelen... ...durumlardan bir tanesi. Ee, şunu söylüyor mesela... ...her şeyin başı reklam, etkilemek, inandırmak... ...sık sık, bol bol ileti. <gülüyor> ya Bugün... E, ...hangi iş koluyla... ...ilgili konuşsak... Hani ...biz yayıncılık içindeyiz şu anda ve yayıncılık üzerinden... ...konuşabiliriz. Hepimiz her gün... ...bunu söylüyoruz. Bol bol ileti. <gülüyor> yani hepimiz... ...aynı şeyi yapıyoruz. İnandırmalıyız... Marka değeri bilmem hani e, aslında küresel bir sahtekarlık yani bu ve e, bir şekilde biz de içindeyiz evet. e, bunun hepimiz yani hepimizi kastediyorum Bu onun e, karşılığı işte böyle bir şehirde yaşıyor bir de eski şehir var e, eski şehir işte bütün bu olayların bunun babası Bayplamın dede, e, dedesinin dedesinin dedesinin dedesinin e, o tutkallı kurabiyeyi yaptığı yer aslında Hı -hı. Sonradan bu yeni şehir kurup buraya taşınıyor bu şehrin e, mesela gündüzleri üstü kapanıyor cam böyle bir kubbesi var falan ne yağmur yağıyor ne bir şey çünkü her yer tertemiz olmak sonra tam bir e, hijyen e, şeyi var e, söyle diktatörlüğü var Lorax'taki yandan falan o şehri hatırladım ha, evet, böyle ona. şeyler i̇şte bu hani bu site hayatı falan hani şimdi bizim... izole yaşam işte. evet izole yaşam uydu kent ha, evet. uydu kent ee, ondan sonra tam o kafada bir ortam ee, işte Jacobo okula gidiyor bu arada Jacobo'ya döneyim artık yaşadığı ortam bu ee, okula giderken işte e, o yanında mesela işte babasının yaptığı ekmeklere yapılmış sandviç götürüyor. anne hep sandviç koyuyor. İşte sütlü ekmeğe sandviç, susamlı ekmeğe sandviç falan. Burnu böyle deliriyor o aldıkça. Ama diğer herkes benim marka renkli paketlerden çıkan yiyecekler yiyor. Ve o ne diye soruyorlar Giacomo'ya. İşte susamlı ekme sandviç diyor mesela iştahlı. Eee iğrenç falan yapıyorlar ve burnu Giacomo'nun artık bu tepkileri ala ala ala ala her, sürekli e, bu tepkilerle karşılaşa karşılaşa ikirciklenmeye başlıyor. Artık ...kendinden emin olamamaya başlıyor burnu. Ve bence bu çok çarpıcı bir şey çünkü çocukların hayatında da öyle, bizim hayatımızda da böyle. Birisi bir ürün üzerine, bir şey üzerine çok yoğun bize bir geri bildirim vermeye başladığı zaman... O ürünle ilgili kanaatimiz oluşuyor. Hı hı. Bize ait değil o. Genele ait olan kanaati biz İkna de benimsiyoruz. Edilmiş İkna edilmiş oluyoruz. Yani o saçma sapan e, oyuncakların inanılmaz bir hızla yayılmasının çok fazla bir nedeni yok aslında. Evet. Ya da işte ne bileyim bizim kullandığımız elektronik cihazlara bir bakalım. Hangisini kullanıyoruz daha çok ve neden? Nasıl karar verdik? O süreç nasıl gelişti? Farklı bir tür mahalle baskısı. Net Tek olarak evet. evet. Ve bunu yani, e, bu mahalle baskısı tamamen tüketim kültürünün kendisini yoktan var etmesini evet. bir ya de yüzden... baskı gibi de değil o kadar bilerek gönüllü yapıyorsun ki bunu. bir de evet baskı akıyorsun içinde yani tabii tabii içinde akıyorsun arkadaşların ay aman ya kır musun sen falan diyor mesela birdenbire başka bir şey giymek ihtiyacı hissediyorsun tabii tabii hissediyorsun gençler arasında gibi. Çok... İşte. kendin olma şansın da yok yani aslında Böyle bir ortamda işte Cakumu işte mesela o yüzden gidiyor evde diyor ki hayır bana ekmekle yapmıştı işte elma koyduyor çantasına arkadaşları bu sefer elma ile alay ediyorlar falan filan burnunu da karıştırdığı için mesela öğretmeni var derse girer girmez ellerini dezenfektanla böyle temizleyen bir öğretmeni var filan o da böyle tepki gösteriyor ama işte baca temizliği bitmedi mi falan böyle işte konuşuyor bilmem ne sürekli alay edilen bir çocuk ve derken bir gün sınıfa bir kız geliyor. Eski püskü kıyafetleri falan olan... ...hiç o yeni şehire ait olmadığı çok belli olan... ...onlar gibi görünmeyen... ...zaten eski şehirden gelen bir kızmış... ...Rokina... ...sınıfa geliyor ve... ...Giacomo'nun burnu çalışmaya başlıyor... Fır fır fır fır ...hemen koklamaya başlıyor... ...Rokina... ...patlamış mısır kokuyor... ...aha ne güzelmiş... Evet. ...bunun nedeni işte patlamış mısır sirki... ...eski şehirde... ...ve... Ee, Cakomo, nun nasıl söyleyeyim? Yani e, hayatını güneş gibi doğuyor o, Rokina. <gülüyor> yani o. Fakat e, hani o, o kadar e, hani çocukların ortamında da çok böyle bir şeydir ya acımasızlık vardır ya. Tabi Rokina da bundan payına düşeni alıyor. Bir kere dışarlıklı yani o. Hani onlardan olmadığı çok belli. Bir tek Giacomo çok ilgi gösteriyor ona. Diğer herkes yani sürekli kız mesela sınıfta her gün başka bir yere oturuyor. Çünkü ya, kimin yanına oturtulursa o bir şekilde şikayet edip onun yanından gitmesini sağlar falan gibi şeyler var. Sonunda bir gün işte bir takım olaylar oluyor. Hırsızlıkla suçlanıyor. Giacomo'nun da içinde bulunduğu bir durum. Giacomo bir şeyini ona veriyor falan. Ona diyorlar ki işte hırsızsın sen Giacomo'nun hastalandığı bir dönem falan. Sonunda ortadan kayboluyor bu kız. Ve Giacomo onu bulmak için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ve buradan sonrasında kitabın... Ee, çok daha artık masal öğelerinin güçlendiği bir durum var. Çünkü mesela Giacomo'yu ziyarete Hı -hı. üç tane kedi geliyor. Bu üç kedi... Kapaktaki kediler. Evet konuşan mi? kediler bunlar. Birbirlerinin sırtına binmişler. Onlar sırtlarına bir de hani üçü üst üste yani kedilerin. Hı -hı. En alttaki koşuyor. Üstlerine bir de Giacomo'yu alıyorlar ve işte onu şehire götürüyorlar geceleri mesela filan. Çünkü... Ee, Bayplam eski şehri ele geçirmek, oraya fabrikalarını kurmak istiyor. Oysa oraya gel, oradaki bu insanlar e, sonradan gelmişler, bu atalarının kurduğu bir şehir olduğunu düşünüyorlar eski şehrin ve orada yaşamak niyetindeler ve hiç de yeni şehirdeki insanlara benzemiyorlar falan ve Bayplam'ın göz diktiği yani bu e, kentsel dönüşüm işte efendim hmm. Tokyo falan gibi yani, anladın mı? <gülüyor> kitap öyle yerlerden öyle noktalara değil ki. Burası yani bildiğim burası. Hiç düşler sirki falan. Tabi tabi. Bizim bizim. Tabi tabi. Yani mesela eski şehir sulukule olabilir rahatlıkla. Hı hı. Yani hiç şaşırmazsın olsa yani. Yani e, dolayısıyla çok içinde olduğumuz şey ve tabi bir mücadele başlıyor. Jacomo e, yeni şehrin içinden eski şehirlerle işte e, bir şekilde Bay Plamun neler yaptığını ortaya çıkarttı falan filan gibi bir işliyor. Artık yani maceranın masalın artık birbirine girdiği yerlerdeyiz. Daha fazla ayrıntısını da anlatmak istemiyorum. Evet. Kitabın heyecanını da kaçırmak istemiyorum. Yani ben daha çok ortamı ve karakterleri anlatmaya özen gösterdim ki. Evet, çok e, da ilgi çekici şeyler söyledim. Evet kitabı okuyup e, yani herkes tabii ki sonuçta kendi kararını verecek ama değer diye düşünüyorum. Angelina Nett'i bu arada e, Dedem Kiraz Ağacı kitabından Mistral'den e, ya da e, çok Kuyruklu Yıldız Eken Adam hı hı. yani müthiş kitaplar. Hı. Zaten çok iyi bir yazar. Bu e, kitaplardan tanıyoruz. E, onun kendi sözlerinden de bir şey söylemek istiyorum. E, e, diyor ki e, bu e, Halil Türden'in Radikal'de yaptığı röportaj. Ben geleceğimiz olan ve insanlığımızın temel kaynağını oluşturan çocukların yanındayım. Bu dünyanın yetişkinlere ait olduğuna inanmıyorum. Çocuklar sayı olarak daha çoklar. Ama ne güçleri ne de yükseltebilecekleri sesleri var. Bu nedenle bir yetişkin olarak onların yanında duruyorum. Diyor ee, ve kitaplarını bu yüzden e, hani, e, bu şekilde e, yazıyor ve e, bakış açım genellikle eleştirel özellikle de yetişkinlere ve aile de dahil olmak üzere onlar tarafından kurulan biçimlendirilen topluma çünkü eleştirdiğim çatıştığım şeyler onların sorumluluk olarak adlandırdıkları duygu ve davranışlar. Çok anlamlı. Bu röportajı da internette bulabilirsiniz. Okumanızı öneririm. Kitabı armağan edeceğiz. E, band kaydını birdolapkitap.com'da yayınlayacağız ve yorum bırakanlardan birine Çekilişle Düşler Sirkini Güneşli kitaplığından e, armağan edeceğiz hafta içinde. Evet. E, bir müzik arası verelim mi? Artık ben sunuyorum süreyi. Biraz kötü kullandım. Evet, e, geçtiğimiz günlerde David Bowie yaşamını yitirdi. Ee, onu analım istedim. ben o yüzden e, Queen'le birlikte söylediği e, a, ünlü şarkıları mı çalacağız Şimdi Android Paşa. flesh and torn 24.9 Açık Radyo'da Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap neyle devam ediyor? Usta ile Ayı ile devam ediyor. Bir çok komik bir kitap. Çok eğlenceli. Ben çok eğlendim okurken ama bir yandan da fıtık etti beni. <gülüyor> Ayı karakteri özellikle. Neden fıtık ettiğini göremiyorum ama komedi kapaktan anlaşılıyor. Evet. Quentin Blake resimlemiş çünkü çok hınzır bir çizgisi vardır onun. Kapağı kitabı. Ee, ruhunu yansıtmış Hı. bence John Yeoman'ın yazdığı usta ile ayı hay kitaptan çıktı sumru ağır yürüyen Türkçe'siyle ee, hikayemizin kahramanı ayı ee, akşam bir akşam işte güneş batmak üzere Kalkıp işte en sevdiği yere oturuyor ki hani biri geçsin de merhaba diyeyim diye. Böyle çok da Hı -hı. seveceğim bir ayı. Esnaf gibi yani. <gülüyor> Sonra e, şu güzel akşam, akşam burada oturarak ziyan etmenin anlamı yok. En iyisi misafirliğe gideyim diyor. Kalkıp yürümeye başlıyor. Sincaplarla karşılaşıyor. E, i̇şte sincaplarda o sırada dalları topluyorlar. Size yardım edebilir miyim diyor. E, geçen, yardım dediğin şey, geçen pazartesi yaptığın şeyse hiç... Ee, yaklaşma Aa. bile diyorlar. Sonra düşünüyor ne yapmıştım acaba diye. İşte e, sincaplar piknik yaparken işte onların pikniğini aslında alt üst ediyor istemeyerek. <gülüyor> Ama anlayamıyor tam da. Sonra tavşanlarla karşılaşıyor. Onlara bir yardım teklifinde bulunuyor. Tavşanlar çarşamba günü yaptıklarından sonra bunu sormaya utanmıyor musun <gülüyor> of, diye kızıyorlar. Derece. Yine bir düşünüyor tartıyor kendini. İşte tilkiyle karşılaşıyor. Yine böyle kafasına kafasına kakıyorlar yaptıklarını. Ama o sırada ee, bir kapıya bir ilan asılmış onu görüyor ilan işte lütfen zili çalın diyor bir, bir tanesinde diğerinde de usta öğretmenden özel ders usta yalnızca bir öğrenci kabul ediyor tam pansiyon uygun koşullar yeni kurs başlamak üzere şahsen başvurun diye böyle bir <gülüyor> ilan yani, gel alacağım çok da tozlanmış zor okunuyor yani Hı. uzun zamandır orada duruyor belli ki e, usta denilen kişi e, uzun e, süredir işte çok şey yaşamış, görmüş, geçirmiş biri e, ve bütün bildiklerini bir öğrenciye aktarma hevesinde. E, e, Ayı da e, sürekli işte her şeyi elini gözüne bulaştırıyor, e, başını derde sokuyor, başkalarının işini bozuyor falan. Yani bundan e, ustadan ders alırsam belki birazcık toparlanırım diye düşünüyor. E, i̇şte zili çalıyor. Tanışıyorlar, usta da çok seviniyor çünkü o da uzun zamandır hmm, öğrenci beklemek Sonra tamam diyor, işte e, anlaşıyorlar ve ayı ustanın yanında, onun biricik öğrencisi olarak çalışmaya başlıyor, eğitilmeye başlıyor daha doğrusu e, ve işte e, usta o kadar bilgili ki her konuda hmm. e, deneyim sahibi birisi ve bütün bu deneyimini ayı aktarmaya karar veriyor, başlıyor. E, Ertesi sabah işte tekne kullanmayla başlıyorlar hmm. işe ama bu arada ayının ne kadar sakar, hmm. ne kadar neye elin alsa başlangıçtaki halinden daha beter bir hale getirdiğini. Koca poposuyla dağları deviren bir tip evet, yani. Işte tekne kullanma dersinde mesela tekne işte usta tek tek anlatıyor, bir oturuyor tekneye göçertiyor, suya <gülüyor> batırıyor ya da hani küçük çocuklar denilen sözleri, Tam da denildiği gibi anlarlar ya. <gülüyor> evet felaketlerin hani başladığı me nokta. Mecazi ifadeleri <gülüyor> anlayamazlar. Ayı da her şeyi o haliyle anlayıp bir de canı çok tez hemen yapmaya çalışıyor. Ama böyle çok saçma <gülüyor> sapan şeyler oluyor. Usta da çok sabırlı. Tamam bu dersimcilik bu kadar yeterli. Sen bunu öğrendin artık başka derse geçebiliriz diyor. O her seferinde böyle... Bir yutkunup, derin nefes alıp devam ettikçe ayı da seviniyor bir şeyler öğrendiği için. Ama yani o ustanın yerinde olmak istemiyorsun. Okurken benim bile <gülüyor> yüreğim sıkıştı. Yeter artık <gülüyor> dedim. Bir yandan da acaba sonu nereye varacak? Bu ayı adam olacak mı diye gerçekten düşünüyorsun. Böyle her türlü konuda işte bak mesela dersleri söyleyeyim. Aşçılık dersi veriyor. Kendi işini kendin yap dersi. Sağlıklı yaşam işte egzersiz yaptırıyor spor işte boks öğretiyor ama <gülüyor> ayı bir vuruyor ustaya usta e, yerle tabii. bir. E, i̇skambil oyunu öğretiyor. E, eğitimli herkesin bir hobisi bir merakı olur diyor. E, ayının çok ilgisini çekiyor hemen. Çünkü ne söyle, söylense o her şeyi aç. Her Hı -hı. türlü bilgiye aç. Ee, bana ne tür bir hobi kazandıracaksınız diye böyle sap sap at atlıyor. İşte İskambil oyunu öğretiyor. İşte ilk yardım dersi önemli. İlk yardım dersi vermeye çalışıyor ama e, yine hani... İnsanın başını derde sokacak şeyler. Toplu hizmetiyle noktala, noktalıyorlar bunu. Sonunda işte e, ustanın dostları da geliyor böyle bir kutlama oluyor. Üstün başarı belgesiyle sonunda seni mezun edeceğim diyor. Ayi çok seviniyor. <gülüyor> Tam teşekkürlü de bir eğitimmiş yani. Evet. yok. Evet. Yani artık usta öyle bir noktaya geliyor ki şu Eğitim bitsin. <gülüyor> bir Vereyim sertifikayı gitsin. Diplomasını da söyleyeyim. Ondan güzel diplomasını. Benim liseden mezuniyetime benziyor biraz. <gülüyor> evet. Diploma töreni de düzenliyor ona. Gerçi üniversiteden de öyle mezun olmuştum. <gülüyor> sonra işte böyle bir ayı da mahzunlaşıyor işte. Artık diplomalı oldum, Benden bir şey öğrenmeye ihtiyacın kalmadı diyor. Ayının böyle suratı düşüyor. Mahzunlaşıyor. Hadi üzülme dostum gel. Hadi bir yürüyüş yapalım diyor. Ondan sonra e, usta diyor ki, e, yani başka bir teklifte bulunuyor. Usta kendisiyle yaşayacak ve ufak tefek ev işlerine yardımcı olacak. Bir asistan öğretmen arıyor. Ne kadar cesurmuş usta <gülüyor> diye. Yani e, sonunda bu noktaya varması, yani bütün o olayları e, göz önünde bulundurunca ustanın gerçekten bir yani zen ustası olabilir ancak <gülüyor> <gülüyor> ya da ne bileyim bir ya da ne bileyim pastırma olabilir bütün sinirleri aldığı şey ya da bir, yoda, e, sabrı, olabilir, bir cedar sabrı olabilir bir ceder sabrı olabilir sonunda böyle bir karar alması bunu demiş olması dostluk ve e, yani dostluk üzerine gerçekten çok güzel bir şey söylüyor. Peki, çok merak sonunda. ediyorum ayı gerçekten bir e, gıdım olsun yol almış oluyor mu? Oluyor. Hani, yani e, yani bakış açısı en azından bazı hmm. şeylerde geliştiriyor ama o e, ustanın zor durumlarla karşılaştığında o durumu yani yeter artık bırak çek git demek yerine e, bununla mücadele edip çocuğu e, gibi benimsemek evet, galiba onun yaptığı. Evet, Biraz yani, atamazsın, satamazsın diye bir laf vardır ya bir orta yol bulup durumu idare etmeye çalışması yöntemler önermesi işte her işi tatlıya bağlamaya çalışması ayının da bu arada çok hevesli olması Şimdi ama bunlar... ustanın yani hani pozitif diye hani çok böyle yine bir nane bir lafımız var ya yani uh -huh. pozitif yaklaşımları evet. olan yapıcı bir tip olması herhalde değil mi? yani evet. hep olumsuz eleştiriyle değil de hep olumlu eleştiriyle yaklaşıyor herhalde evet. yani işte sonuçta dostunsa bir biçimde hoşgörü Hı. gösteriyorsun ve onu o haliyle kabul edip e, bu şekilde devam etmeyi göze alıyorsun. Kısmet be hani öyle <gülüyor> diyesim geldi. Evet. Yani ben okurken çok eğlendim, çok keyifli e, ve her seferinde bakalım şimdi ne öğretecek? Yani dersler çok eğlenceliydi zaten. Bakalım şimdi ne öğretecek, nasıl öğretecek, <gülüyor> o nasıl öğrenemeyecek diye merakla okumuştum. E, Usta ile Ayı, Hay Kitap'tan çıkan kitabı. Johnny'em'ın yazmış, Quentin Blake resimlemiş. Umru ağrıyor yine de dilimize çevirmiş. Evet, artık. Bu haftalık bu kadar. Evet, ülke ve dünya gündeminde olumsuz hiçbir şey yokmuşçasına yaptığımız bir programın daha sonuna geldik. Evet, çocuk kitapları okuyunuz, okutunuz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir dolap kitap. Seçkin çocuk kitabı. Hazile Mesuranlar, Banu Aksoy ve Yıldray Karakeç. Kitap dostu sizin okulu sundu.